sûre tür fecr. Fecr Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr sabah manasına geliyor biliyorsunuz. Mekke'de, Medine'de niyetü salâsuna ayet. Mekke'de, Medine'de olduğu söylenmiş. 30 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr. Hep bu son okuduğumuz şeyler hep yeminle, kasemle başlıyor. Fecre, yani fecr yemin. Her gün doğan güneşe, fecre, sabaha yemin olsun. Daha neye yemin olsun? Ve leylin On gecelere. 10 gecelerden kasıt ne? Ey aşere i Zilhicce'tin. Zilhicce'nin 10 gece, on gecesine de yemin olsun. Zilhicce ayı malumunuz Kurban Bayramı'nın aynı zamanda hac yapılmış olduğu ay olmuş oluyor. Daha neye yemin olsun? Ve şef'e çifte ez ve vel tek'e. Çifte de tek'e de yemin olsun. Bi fethel vavi ve kesriya vitri de olabilir, vetri de olabilir. Her iki şekilde de okunur. Lugatani elferd Yani tek manasını ifade etmiş oluyor. Çifte de, teke de yemin olsun. ve i Gelen geceye, mukbilen ve bilen Gelip giden geceye ona da yemin olsun. Hel fi zalike Yani hel fi zalike el kasemu Bu kasem Lizi Kimin içindir bütün bu yeminler? Akıl sahipleri içindir. Yani bütün bu akıl sahipleri için bunda bir yemin vardır. Ha. E aklun ve cevabul kasem mahsufun. mahzufun. E yani ne olmuş? Yani akıl sahipleri için bunda bir yemin vardır derken bunun cevabı ne? Le ne ya küffarı Mekke'te. Aslında Allah bununla bir tehdit de yapmakta. Ey Mekke kafirleri! Muhattak ve elbette ki... Sizi le nuazzibenne de olabilir le tuazzibenne siz azaplandırılacaksınız veya ben sizi azaplandıracağım manası var elem tara, elem talem ya Muhammed ey Muhammed sen görmedin mi veya buradaki görmekten kasıt bilmedin mi alila kökünden neyi bilmedin mi yani bil manası neyi keyfe faala rabbuke bi'at Rabbin o at kavmine hani demir Semud geçti ya bu da ad kavmi. Rabbinin ad kavmine ne yaptığını bilmiyor musun? Bil, bilmedin mi? Yani bil manasına. O ad kavmi ki İrem'e e yani hiya adil ula he, farun akfun beyanun evvedelun ve mena as sarfa lil alimiyyeti ve te'nisi İrem sahibi olan İrem sahibi olan o adı, adı Rabbin onlara ne yaptığını görmedin mi bilmedin mi? o İram ki iman direkler sahibi. Hatta bunlar haber bulundu. O Suriye falan orada Amerika askerleri diğerleriyle şey yapılırken bir batılı o hatta onun videosu da var. İnternetten onu da bulabilirsiniz. O direkler, direkler sahibi İrem'in yapmış olduğu o sütunlar aynen bulundu. O sütun el tu'ni er zira. O da hemen hemen 400 Zira yani kabatasla 400 metre gibi civarında olan uzunca o direkler sahibi olan ada Rabbi'nin ne yaptığını görmedin mi gör manasında elleti o ad kavmi ki o irem direkler sahibi olan ad kavmi ki lem yüklatmış bu hafir dilan ve onlar asla ve asla o beldene bat şehim ve kuvvetim. Güç ve kuvvet bakımından o beldelerde onların misli benzeri yaratılmadı. Yani o kadar güçlü kuvvetli. Tarih kitaplarında anormal derecede onların güç kuvvetleri anlatılır. Burada da söyleyecek. Mesela ve Temur derlediğine Cabus. Mesela o Semut kavmi ki Cabu yani Katau derlerlerdi es Sakhra kayayı Cemu Sakhretin Sakhretini Cemiy. Ve tekhuzuha buyuter. Dağları, kayaları delerekten orada kendilerine ev yaparlardı. Yani vadilerde kayaları oyaraktan orada kendilerine ev yaparlardı öyle ona göre düşünen. Kayaları, dağları oyuyor, kendisine ev yapıyor o derece güçlü, kuvvetli kimseler. Evet. Yani nerede es-sahra vadi o vadide yani vadi kuran o memleketin o köyün vadisinde o kayaları delerekten kendilerine ev yaparlardı o semut aynı zamanda ve firavun ezil evta yine direkler sahibi olan firavun kane yen ten erbat evtadin yesud ve ya da goroculeymin <gülüyor> men yuasi bihi yani insanları o direklere bağlayarak onlara eziyet etmek suretiyle aynı zamanda direkler sahibi olan Firavun'u bil. Yani Firavun'un durumunu görmedin mi? Bilmiyor musun? Bil manasına. Elledi <gülüyor> onlar ki o Firavun, direk sahibi Firavun ki dağ, tücebbiru fil bilad, o beldelerde zorbalık yaparlardı. Her türlü zorluğa tevessül ederlerdi.'' Feksarufi el fesad ve orada çok fesad çıkartırlardı. Ne ne olarak el katle ve öldürme, falan etme, yok etme, sürme, her türlü terör estirir, anarşistlik yaparlardı. Peki ne oldu? Bütün bunları zulümleri alt, semud ve firavun kavmi, kavmi bu derece zulüm ederler, dağları denerler, halka zulmederler, her türlü baskı yaparlardı. Peki ne oldu? F ile başlayan cümle cevaptır. İşte tesabbə aleyhim, Rabbu ke, Rabbın onların üzerine adeta döktü. Neyi? Sauda, neva, sauda azab. Bir çeşit azap. Yani başlarına belayı yağdırdı. Bir çeşit belayı başlarına döktü. İnna Rabbu muhakkak Rabbın lebilmir sab her şeyi gören, her şeyi gözetleyendir. yürsad amarlı amal ibadî, kullarının amellerini gözetir, rasat eder. Fela yefutuhu minhâ li lü'câzîhim aleyha Ve hiçbir şeyde ondan kay kaybolup gizlenmez. Ve böylece Allah o yapmış oldukları şey sebebiyle ne yapar? Onları cezalandırmış olur. Hiçbir şey onun görmesinden ve bilgisinin haricine çıkamaz. Devam edelim feme insan insana gelince bu insandan gasır el kafirun kafir olan insana gelince iza mettalahu iktaberahu rabbi onu imtihan ettiği sınadığı zaman rabbi Rabbisi imtihan <gülüyor> ve rabbisi ona ikram ettiğinde ne ile bir <gülüyor> mağribe yani bu aslında sadir kafirlerin hepimizin maalesef eksikliği Rabbimiz bize bir şey ikram edip mal, mülk, bir şey verdiği zaman ve le onu nimetlendirdiğinde fe der ki Rabbii Rabbim bana ikram etti. Rabbim bana verdi de. Ama o emma onu herhangi bir sıkıntı ile ettiğinde mesela ne gibi kadere kıstığında vereceği nimetleri kıstığında az verdiğinde az verdiğinde aleyhi risk rızk gahu rızkını kısıt da az verdiğinde feyekulü o zaman der ki Rabbi benim Rabbim ehanen astaghullah Rabbim bana ihanet etti Rabbim bana kötülük etti diyerekten iyilik verince hoş bolluk mal verince hoş ama kısınca da Rabbim bana ihanet etti Rabbim bana kötülük yaptı diye bu şekilde insan nankörlük eder kella hayır red on bunu reddediyor. Leisen ikramu bil yani ikram etmek zenginlik ile değildir. Ve ihanet bil fakri fakir yapmak da haşa Allah ona ihanet etmiş olmamaktadır. Ve innemahu ve bi taati vel bütün bunlar itaat ve günahla alakalıdır. Bütün bunlar yani cenaba kimisine vererek imtihan ediyor, kimisinden de alarak imtihan ediyor ve far Mekke'de ve Mekke kafirleri la yente bihune li zarike ne yapıyorlar? Yani Cenab-ı Hak onları da onları da bu şekilde vererek veya alarak imtihan ediyor verince Rabbim bana ikram etti, alınca maalesef o zaman ne oluyor? Rabbim bana ihanet etti, kötülük etti diyerekten iyiliği böylece güzel karşılarken kötülüğü Allah'tan bilmiş oluyor. He. Bel Arapçada bel ifadesi biz Türkçede gerçi belki diye kullanırız ama buradaki Türkçede kullandığınız belki şüphe ifade eden, tereddüt ifade eden kelime değil. Kuvvetçe, kuvvetliçe kesinliğini ifade etmiş oluyor Arapçadaki ben ifadesi. bel ifadesi. Ben hayır bir akis la ikrimunel yetim la yahrisununa ileyhi onlar yetime ikram etmiyorlar yetime ikramda bulunmuyorlar maghira boşu zenginler zengin olmakla beraber yetime iyilikte ve ikramda bulunmuyorlar evve yanda daha da ötesi la yuqinu hakka minel mirastan da onların hakkını vermiyorlar hakikate öyle yaparlarmış yetim birisi Diyelim ki bir mirasa konduğu zaman o yetime mirasını vermezler. O Mekke kafirleri onun mirasına konarlar. Nasıl olsa kimsesi yok ya babası ölmüş. Miras onun hakkı olması lazım gelirken onun elinden o mirası alırlar. Ve daha ne yaparlar? Ve yekulûne. Ve lâ yehudû ve Teşvik de etmezler. Elfusehum. Kendi nefislerini. Hatta. Vela gayrehum. Başkasını da teşvik etmezler. Aynı konuda. Ala ta'ami amin miskini. Fakirleri, miskinleri, kimsesizleri yedirme konusunda da ne kendilerini ne de başkalarını asla teşvik etmezler. Hatta engeller yani. Daha ne yapar? Ve yakulûnek turâthe el-mîrâse. Mirası da yerler. Mirası konlukları gibi arkasından yerler. Nasıl? Eklen lemma. O da... Bütün bütün, bütün bütün yutarcasına, bütün bütün yutarcasına hırsla, hırsla ve şiddetle o yetimin malını da yerler. Eşşedidul şedidil mühimmi nasibun nisa ve sıbiyan miras bunun içerisine kadınlar da dahil onların da mirasına, çocukların da mirasına konarlar. manası bu, minu. Oysa onların hakkı iken, onların nasibi iken tutar onlar, onların nasibine de konmuş olurlar. elma ma ev ma Yani böylece onlara ait olan bir şeyin bir malın da üzerine konar. Kadın olsun, çocuk olsun, onların malını yerler. Evet. Evet. Ve böylece ve yuhibbuna'l mâle hubben cemmâ hiç başkasına vermeksin infak etmeksizin malı da çokça severler fazlasıyla severler biriktirip toplamada muhabbet etmede sevgi göstermede ve fikr bir bazı kıraatda yuhibbûne değil de tuhibbûne diye okunmuş. Ha fikr-i ef'ali her dört fiilde de, yani y'ler t olarak da okunmuş. Burada olduğu, öncekilerde olduğu gibi, yuhibbune, tuhibbune şeklinde de gelir. Kella ha, kelle hayır, red onganım arzalike. Bu durumdan onları sakındırarak hayır yaptığımız doğru bir şey değil. İza dükketil ardu dekken dekka, yer büyük bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman... Yani zulil hatta yenhedimu külli binâin aleyya veyen adimu her binanın yok olup çöküp de tamamen ortadan kalkmış olduğu bir zamanda vecah erabuke rabbin gelir Rabbinin gelirden kasip ey emrahu rabbinin emri gelir daha el melekü melek gelir melekten kasip el meleike melekler gelir safven safva bölük bölük yani Paul'ün ayet, Mustafa'nın zery safufun kesire saf saf halinde, bölük bölük halinde Allah'ın emri ve melekler gelir. Ve ci -e o da olmaz bununla beraber şunu da söyleyeyim ben size mesela ca'e fiili Arapçada nakıs fiillerdendir. Nakıs fiillerdendir, lazimi fiillerdendir. Ca'e geldi deriz. Ama bağ ile kullanılınca müteaddi olur. geçişli fiil olur. Onun için burada da öyle yapıyoruz. Ve ciye gelir demiyoruz getirilir. Bir yevme izin o gün kim getirilir? Bir cehenneme. Cehennem getirilir. Ama kabatasla alırsan ve ciye gelir. Yevme izin o gün bir cehennem. Cehennemle gelir. Biraz mana düşük oluyor. O gün cehennem getirilir. Tukatu bi sebe'ine elfi zimamin külle zimamin bi eyli sebe'ine elfe melekin laha zefirun ve tahyizun dehşetli ve korkunç bir şekilde 70 bin meleği melek onun ipinden boyunduruluğundan tutmuş olduğu halde hani affedersiniz deli bir öküzü boynusundan tutup da ipinden tutup da çekme gibi onu da 70 bin meleğin 70 bin melek her birinin yani 70 bin iple bağlanmış ve 70 bin meleğin onu ki dehşetli ve korkunçlu bir şekilde cehennemi getirir. İşte yevme izin o gün bedelum iza ve cevabu ha. ha. Buradaki izadan bedeldir. İşte o günde yetecek yavun insan. insan hatırlar. İnsandan kası görevini yapmayan el eyl kafiru ma'forata fihi. Haddini aşmış olan kafir o gün ne yapar? Hatırlar. وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرًا اِسْتِفَامٌ بِمَعَا لَا اَنَّ فِي لَا اِقْدَا يَنْفَعُوا تَزْكِرُهُ Zalik Oysa ona ne fayda verir ki? Affedersin, hanıme derler. Ya, geçti borum pazarı süreçiyen ile. O gün o hatırlar ama onun hatırlaması ona bir fayda vermez ki. Yani hatırlaması kendisine bir hiçbir fayda vermeyen o kafir o gün hatırlar. O gün o durumu, o hali hatırlar. Yani böylece o Hatırlamanın fayda vermediği o günde o kafir bunu hatırlar ama o hatırlaması ona bir fayda ifade etmemiş olur. ma <gülüyor> tezekkurine hatırlamakla beraber der ki ya burada تنبيه uyarı edatı. Yaleyteni keşke ben qaddamtu ne'el iman. Önceden takdim etseydim, yapsaydım. Neyi? Hayır ve imanı. ''Keşke önceden hayır ve iman üzerine olsaydım.'' der. Bir hayati hayatımda.'' ''Et tayyibeti fil ahireti.'' Yani ahiretim için güzel olan şeyleri keşke önceden yapmış olsaydım der. ''Evvvahde hayati fil dünya.'' Veya yani ahirette yapılmış olaraktan önüme gelseydi veya dünyadayken keşke daha buraya gelmeden önceden yapmış olsaydım. Önceden göndermiş olsaydım azığımı ahirete der. Heyevime izin. işte o gün. La bu, Bir kesir zâli. kesesiyle kesresiyle La bu, Azap etmez. Azâbehu. yani Allah'a ahadun. Allah'ın yapacağı azap gibi hiçbir kimse o günde azap etmez. Yani kısacası Allah en şiddetli şekilde o gecede o günde azap eder. yani la yukellehu illa haylihi. Veya başkasına hiç yüklemeden, başkasına işi bırakmadan o günde Allah'ın azap edeceği gibi hiçbir kimsenin azap etmeyeceği dehşetli bir şekilde Allah o kafire azap eder. Evet, ve <gülüyor> ve aynı zamanda ve la yusku bir <gülüyor> kesesiyle ve sahtahu ahar hiç kimsenin bağlayamayacağı gibi bağlar. Ve <gülüyor> la yani ve fikra bir ve salî damîru Nasıl ki Allah'ın yapacağı azap gibi kimse azap etmeyecekse, Allah'ın yakalayıp bağladığı bağladığı gibi de kimse onun gibi bağlayamaz. Yani yakalayıp sorgulamak üzere bağlayamaz. Ve vesâfil misle Hem azabında hem bağlayışında kimse onun gibi yapmaz. İşte. Ya güher-i nefsü inne ''Ey tatmin olmuş, doyum sağlamış.'' Daha başka ayette öyle geçiyorum. <gülüyor> ''Elami zikrillah tatmahinnu'' Dikkat edin. Kalpler ancar, Allah'ın zikriyle tatmin olur, doyar. Nefsin on hali vardır. En kötü hali nefsi emmare, kötülüğü emreden nefis. En güzel hali ise nefsi mutmainne. Yani doyum sağlayan, Rabbisinden razı olmuş. vardı mardiyyat'' daha önce de geçti ya. <gülüyor> hem insan razı olmuş hem Allah o insandan razı olmuş olan bir nefis. Ey takmin olmuş. El aminetü ve el müminetü. Güven içerisinde olan yani mümin olan nefis. Haa. Bir dön. Nereye? İlâ rabbiki. Rabbine dön. Yukarülâ zâlike indel Özellikle bu ölüm anında. Ey yemci ilâ evliyi ve iradeti. Yani Rabbine dönden kasıp Rabbinin emrine, Rabbinin dileğine, dilemesine dön. Onun iradesi, dilemesi doğrultusuna hareket eder. Ne olarak? Razı yeter. Bir sevabı. Allah'ın sana vermiş olduğu sevaba razı olmuş olarak. Daha merdi yeter. Engallahi bir amelike. Allah'ın nezdindeki amelin ile memnun olmuş ve olunmuş olarak. Sen Allah'tan memnun, Allah da senden memnun olmuş olaraktan ey nefis Rabbine yani eynen cemiyetu beyne'l vasayn bi ma'alan bi böylece bu kıyamet gününde temdir ve aynı zamanda fethul fi ibadi yani cümleten's salihine tüm iyi kullarından beraber haydi gir cennete ve duhule cenneti ma'hum onlarla beraber cennete gir inşallah denilir Rabbim nasip etsin cennetine ihalesin Thank you.